Gördüğümüz kadarıyla Galatasaray'ın domine ettiği bir lig. Şimdilik ilk 5 haftaya baktığımız zaman Galatasaray şampiyon olur. Ee, görüşü ağırlıklı ama daha da ileri gidenler var. Galatasaray namalık şampiyon olacak diyenler var. Ee, göreceğiz. Ee, yine bir geri pas yapıp 2 Temmuz'a gitmek lazım. Malum geçen sezon hemen hemen her gün konuştuğumuz... Şike davasına dair karar çıktı. 16. Ağır Ceza Mahkemesi özel yetkili e, kararını verdi. Aziz Yıldırım başta olmak üzere birçok sana Şike ve Teşvik'ten ceza verdi. E, Trabzonsporlar atlandı, aklandı, beraat ettiler. Beşiktaşlı Kaypur Avucu ve Serdal Adalı ve Ahmet Ateş ceza aldı.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 Ona göre tapeler, tapelerden tapeleri tamamlayıcı fiziki ve bakıldığında e, bir takım işler yapılmış e, diyor. E, hatta para transferlerinin de olduğunu söylüyor. E, Peki hala ne olacak? Spor yargısı çok daha önce kararını vermişti.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 Acılar yaptı bunu. Sardunya kırmızı bir yüzün var. Yola çıkalım desem yolsuzuz o başka. Haydutlar ölmeden son bir dans gedersin. Sen mi güzeldin yoksa hayat mı güzel?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 Metin kurt gibi yalnızız, ceza sahasında, da da Ne güzel Ne güzel Ne güzel cebinde kuşku bombasıyla Salı pazarı ihtişamıyla bir sofrada inandığın her şeyi attın kalbinde inanmadığın her şey yedek Glü bende. Hagülar ölmeden son bir dans ne dersin? Sen mi güzeldin yoksa.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 bir bira, atlak bir sigara. Metin kurt gibi yalnızız cezasında dalar. Da. Ne güzel, ne güzel, ne güzel. Ne güzel.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 Toleransı sıfırdı. Ancak o iki sezonda başarısızlığı da tattığı için bence mükemmel bir e, olgunluğa ulaşmış oldu bugün için. Çünkü artık terim e, o eskisi kadar yani tırnak için antipatik değil. Muhalubiyetlerde, yenilgilerde, beraberliklerde, puan kayıplarında e, sıkıntılı hallere düşmüyor. Olgunlukla karşılıyor.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 Gelelim Beşiktaş'a. Beşiktaş dediğimiz gibi o yafadan dışlanarak başladı sezonda. Büyük bir borç yükü altında. Para yok Beşiktaş'ta. Günlük işleri bile çevirecek nakit yok. Şu anda taşıma suyla bir değirmen işletiliyor. Bazı futbolculara kontratta indirim teklif edildi. Kabul edenlerle devam. Polosko gibi Ersan Gülüm gibi. Etmeyenlerle yollar ayrıldı. Egemen gibi, Sabrosa gibi. Almey'de takım bulamadığı için kaldı. Kovarazma hala bir yere gidebilmiş değil ve takımlarla dışlanmış durumda. Önceki teknik direktörü çok yanlış bir politika izliyor Kovarazma konusunda. Oynatılmayarak, değeri düşürülerek bir futbolcu satılamaz. Ne olursa olsun kadronun içinde tutup onu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 Bu takımın stresi kaldırıp kaldıramayacağı da sorun. E, ama ondan önceki sorun kuaresme sorunu artık çözülmesi gerekiyor. Trabzonspor'da Spor'da e, Beşiktaş gibi sıkıntılı bir sezon başlangıcıda şöyle ki sıkıntılı e, kadrosunda kıvama gelen birçok futbolcusunu kaybetti. E, yeniden bir takım oluşturmaya çalışıyor Şenol Güneş. Yapacaktır da Şenol Güneş güzel takım kurar. Ama işte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 o Burak, Yılmaz, Selçuk üzerine kurulu ezberin bozulmasının sıkıntılarını yaşıyor. Yeni bir ezber oluşturana kadar bir geçiş dönemine ihtiyacı var. Bir oturmamışlık hali var. Bunu aşmaya çalışıyor. Onun dışında bakıyoruz bu üst tarafı zorlayacak takımlar kim olabilir? Ordu Spor olabilir. Geçen seneden beri oluşturulan bir bilgi birikimi teşvüye var Kuper önderliğinde. Ordu sporu ben e, yukarılara e, çıkabilecek takım olarak görüyorum. Bunun dışında e, Karvaler'lerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi e, iyi işler yapabilir. Eskişehir istikrarsız bir başlangıç yaptı. E, Ersun Hoca'nın bu, bu sezon bu takımı bir iki e, kademe yukarı çıkartması beklenirken e, hayal kırıklığı yarattı açıkçası. Kayseri Spor inanılmaz bir hayal kırıklığı içerisinde. Kayseri Spor ile artık e, dediğimiz gibi şampiyonluk mücadelesi vermesi gerekirken her sezon yeni kurulmuş bir takım havasında kötü bir başlangıç yaptı Kayseri Spor'da. E, Bursa Spor, e, Ertuğrul Sağlam'ın Bursa Spor'u şampiyonluk e, tattı. Beşinci e, şampiyon olarak adını lige yazdırdı ama...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 Motivasyon kırılması görüyorum ben. Akisar, yeni, Ligin yenilerinin Akisar, tatlı bir başlangıç yaptı ama yavaştan yavaştan şimdi Süper Lig'in ne menem bir şey olduğunu görüyor. Gençler Birliği yine dengeli bir çizgide gideceği kesin. Hani ne etliye ne sütliye bu Lig'de kalmaya devam edecek bir havada. Genel itibarla takımların vaziyeti böyle. Haftaya daha çok maçlar üzerine konuşacağız. Haftaya görüşmek üzere derken Büyük Usta Neşet Ertaş'a da selamlar yollayalım. Ruhu şad olsun. Hayatımızda büyük bir boşluk var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 Hoşçakalın, haftaya görüşmek üzere. Kale kaleye bakar Kale kaleye bakar Ben bilmem ayrılık bakışların can yakar da Gözler sürmelim Bakışların can yakar da Eller kınlanım Sen orada dur Lukan. Sen orada dururken ben bilmem ayrılık Başka yere kim bakar da gözler sürmelim Başka yere kim bakar da eller kılmalım Ey sürmeli sürmeyi, ey sürmeli sürmeyi Ben bilmem ayrılık Severken sevdirmeli de eller Severken sevdirmeyi de gözleri sürmeyi İşte gözler sürmelim Mendilim dolu yemiş eller kınalım Yara saldım yememiş Yara saldım yememiş Ben bilmem ayrılık Kendisi gelsin demiş de Gözleri sürmelim Kendisi gelsin demiş de Elleri kınalım Ey sürmeli, ey sürmeli Ey sürmeli, sürmeli Ben bilmem ayrılık Severken sevdirmeli de Gözleri sürmelim Severken sevdirmeli de Elleri kırmıyorum Paslaşmalar Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran